Seyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meal er nisa Suresi 1-37. Ayetler Medine döneminde hicretin dördüncü yılında nazil olmuştur. 176 ayettir. Büyük bir kısmı kadınlar hakkında hükümler içerdiği için bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci ayet Ey insanlar!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 bu ayetlere göre mutan nikahlı kadın erkeğin ne karısı ne de cariyesidir. Ayrıca iddet beklemesi ve veraset durumu da yoktur. 2- İbni Abbas radiyallahu anh bu nikah domuz eti, kan ve leş gibi haramdır buyurmuştur. Bu husustaki Hz. Ömer radiyallahu anh'ın hukbesine de hiçbir itiraz olunmamıştır. Hz. Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayver günü kadınların muta nikahı ile nikahlanmasını ve ehli merkep etinin yenmesini haram kılmıştır. 3. Cesas, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer mutayı serbest bıraksaydı bu husus yaygın olur ve mütevatir hadislerle nakledilir.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 Biz de bu nankörlere rezil edici ve alçaltıcı bir azap hazırladık. Feyzül Furkan, Kuran-ı Kerim ve açıklamalı. Mühendir. El Nisa Suresi bir ila 37 ayetleri değil. Meali okuyan Erol Eren Lipnotlar Fatih Özkul